من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى بالله يا ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. kıymetli hazirun ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, bildiğiniz üzere Ali İmran Suresi 16. ayeti kerimede kaldık. Tabi önceki ayetlerde hatırlayacağınız üzere galip gelecek olanların iman edenler, mağlup olacak olanların ise Allah düşmanları ve kafirler olacağını konuşmuştuk hakikaten asıl itibariyle bizim yüreklerimize su serpen bir ayet-i kerimeydi. Bunu uzun uzun kıymetli kardeşler konuşmuştuk. Ardından 14 ve 15. ayet-i kerimelerde öncelikle dünyanın ve dünya nimetlerine dair hususiyetlerin üzerinde durduk ve sonrasında ise dolayısıyla formülüze aslında çok basit. Nedir? Cennet ehlinden olmak isteyen, Evvela takva sahibi olacak. Allah Azze ve Celle'den hakkıyla itika edecek. Eğer ki takva sahibi olmak istiyorsan şu sıfatlarla da vasıflanacaksın diyor Allah azza ve Celle. İşte biz de bugünkü dersimizi bunun üzerine inşa edeceğiz inşaallahu rahmen. 17. ayeti i kerimede Allah takva sahibi olmak isteyenlerin nasıl ve hangi sıfatlarla vasıflanması gerektiğini sayıyor. Ne dedi Allah Azze ve Celle kimlerdi onlar? Sabredenler. Sonra Sadıklar. Sözüyle ameli örtüşenler. Sözünün eri olanlar başka bir ifadeyle. Üç kimler? Allah Azze ve Celle diyor ki Allah Azze ve Celle'ye boyun bükenler ki Nedir? Kani gelenler deriz ya. Kani olanlar Allah Azza ve Celle'nin hükmüne boyun bükenler gönülden iyi itaat edenler demektir. 4- infak edenler 5- İstiğfar edenler Şimdi bizler infakı müstakil olarak konuştuğumuz için bu dört hususun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Önemli çünkü. Niye önemli? Önemli. Bu sıfatlara haiz olursak, bunlarla vasıflanabilirsek takvalılardan olacağız dostlar. Peki takvalılardan olur isek Allah bize ne ifade ediyor? Cenneti bir iznillah teala. Şimdi kıymetli kardeşler, başlayacak olursak birincisine dedik ki sabredenler. Aslında bildiğimiz bir konu ama ben hatırlatmak istedim müsaadenizle. Ana Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ya Esnavzubillah فَذَكِّرْ اِنَّذْ ذِكْرَ تَنْفَعُ Hatırlat Çünkü hatırlatmak da müminlere fayda vardır. Dolayısıyla bildiğiniz bir konu olmakla birlikte ben inşallah bu konuyu sizlere sadece hatırlatmak istedim. Bildiğiniz üzere kıymetli kardeşler, muhterem dostlar bizler bu dünya hayatında bir sınav için varız. Esnavzubillah أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Siz iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmayacağınızı mı zannettiniz? Allah Subhanahu ve Taala zaten ölümü ve hayatı da hangimizin daha hayırlı ameller işlediğini saptamak için yarattığını söylemiyor mu ayet-i kerimede? "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا" Sizin hanginizin daha hayırlı ameller işlediğini Tespit edebilmek için yarattım diyor Allah Azze ve Celle Demek ki biz iman ettik deyivermekle Bu işten kurtulamayacağız Allah Azze ve Celle bizi imtihana tabi tutacak Allah Azze ve Celle bizi sınayacak Hangi amellerde başarılı Hangi amellerde ise başarısız olduğumuzu Tespit etmek için Allah Azze ve Celle ölümü ve hayatı yarattım diyor İman ettik deyivermekle bu işin bitmediğini söyleyen bizatihi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُطْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّ وَهُمْ لَا Biz onları imtihana tabi tutacağız diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse dünya hayatında biz uzunca bir maratonun koşucusuyuz. Bizim koştuğumuz kulvarın adı kulluk maratonu. Biz bir yerden başladık. Allah azza ve celle takdir buyurduğu saate kadar da koşacağız. O maraton esnasında Allah bizi açlıkla sınayacak, doğru mu? Bu engeli aşmamızı isteyecek Allah. Allah azza ve celle fakirlikle sınayacak. Allah azza ve celle zenginlikle sınayacak. Allah azza ve celle evlatlarımızla sınayacak. Allah azza ve celle bizleri hastalıklarımızla sınayacak, eşlerimizle sınayacak ve Allah azza ve celle bizi kesin ama kesin bir vesileyle sınayacak kıymetli dostlar. İman ettik vermekle kurtulamayacağımıza göre bizler Allah azza ve celle'nin takdir buyurduğu sınav vesilelerinden bazılarıyla imtihan olacağız. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Hani Allah azza ve celle Bakara Suresi'nde buyuruyor ya, Euzu billah Vela nblu ve nkn bi şeyim bi al kaf ve al jüg ve nqçim Allah sizi sınarız diyor, açlıkla sınarız diyor, yoksullukla sınarız diyor, evlatlarla sınarız diyor, meyvelerinizden sınarız diyor, nefislerinizdeki azalmadan sınarız diyor. Bir şey muhakkak dostlar o da Allah azza ve Celle bizi sınıyor olmasıdır. Nasıl bitti ayet siz söyleyin. Ve beşhiris sabirin. Allah azza ve Celle kulu ve habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki söyle Habibim onlara sabredenlere müjdeler olsun Allahu akbar kim kazanacak sabredenler kazanacak Allah azza ve celle bizi farklı vesilelerle sınayacak mı sınayacak bize düşen nedir bizim vazifemiz nedir Allah'ın razı olduğu pozisyonu kaybetmemek bunun adı sabırdır. Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu pozisyondan sendelememenin adıdır sabır. Allah evladımız da sınadı sabretmesini bileceğiz. Allah Azza ve Celle bizi hastalıkla sınadı. inna lillahi ve inne ileyhi raciun demesini bileceğiz. Hatta Ömer radıyallahu anh'ın misalinde olduğu gibi hani ayakkabısının bağı kopuyor ya. Koptuğunu fark eder fark etmez diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Diyorlar ki Ömer hayırdır kim vefat etti? Diyor ki ayakkabımın bağı koptu bana musibet olarak yetmez mi? <gülüyor> Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Anlayış bu. Önemli olan nedir? Sabredebilmektir. Çoklarca ayeti kerime var. Çoklarca hadisi şerif var. Ama ben birkaç tanesini sadece hatırlatma olsun diye bahsetmek istiyorum. Bakınız Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor. Bundan bildiğiniz mevzular kardeşler ama sabrın ehemmiyetini hatırlatmak adına sadece sizlerle paylaşıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor demiştim ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Raviyye hadisi rivayet edene diyor ki ''Kardeşim, sana arşın altında bulunan cennet hazinelerinden bir tane anahtar söyleyeyim mi, öğreteyim mi?'' Dikkat ettiniz mi? Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ashaba, kardeşine, raviye, bu hadisi rivayet edene diyor ki, ''Kardeşim, sana arşın altında cennet hazinelerinden bir kelime öğreteyim mi?'' ''Hay hay ya Resulallah, tabii ki öğretiniz.'' Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Vallahi bize de azık olsun ha. İstemez misiniz size? Allah cennet hazinelerinden bir tane bir şeyi hediye etsin size. Söylüyor Zişan Efendimiz. Diyor ki şöyle de o zaman. La havla ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim. La havla ve la kuvvete illa billah. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ki bir kul kendisine isabet etmesi halinde, bunu söyler ise, la havle ve la kuvvete illa billah der ise, hadisin devamında diyor ki, alemlerin Rabbi olan Allah, o kuluna şöyle diyecek, kulum bana boyun eğdi ve teslim oldu. Allah Azze ve Celle'nin nazarında, Allah Azze ve Celle'nin onayını almış, Boyun büken, teslim olan kulun hak ettiği yer neresidir? Vallahi cennetten başkası değildir. Dolayısıyla la havle ve la kuvvete illa billah önemli bir anahtar. Allah bize bunu her zaman için zikredebilmeyi nasip etsin. Musibet anında hak ettiği yerde olması gerektiği gibi söyleyebilmeyi nasip etsin. Çünkü bu demektir ki Allahuazza ve celle bizim ona boyun eğişimizden ve teslim oluşumuzdan razı Allah'ın razı olmasının mukabilinde vallahi Müslüman sana cennetten başkası yok ha vallahi önemli sabır önemli musibet anında sabır çok önemli sallallahu aleyhi ve sellem'den yine rivayetle bir hadis paylaşayım sizlere Ahmed ibn Hanbel ve Tirmizi Allah onlardan da razı olsun olsun takriz etmişler bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah meleklerine şöyle der ey meleklerim kulum filanın oğlu var ya onun ruhunu kabzettiniz mi Allah'u akbar kulumun oğlu var ya onun ruhunu kabzettiniz mi ya Rabbi senin ferman buyurduğun emir buyurduğun üzere Okulun oğlu onun ruhunu kapzetti geldik ya Rabbi. Peki siz okulumun kalbinin meyvesini aldınız geldiniz mi? Ya Rabbi emir buyurduğun üzere o kulun kalbinin meyvesi olan evladını aldık geldik ya Rabbi. Peki söyleyin bana melekler, siz onun kalbinin meyvesini aldığınızda benim kulun nasıl bir refleks gösterdi? Benim kulum ne dedi bana hele bir deyin. Ya Rabbi senin kulun sadece ve sadece şöyle dedi. Elhamdülillahi rabbil alemin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Biz ona aidiz. Ondan geldik ve ona döneceğiz dedi ya Rabbi. Başka da bir şey söylemedi. Öyleyse ey melekler gidin. Şimdi cennetin en güzel yerine bir köşk inşa edin. O köşkün adı da hamd evi olsun. İstemez misiniz Allah size cennette bir köşk inşa ettirsin de sizin adınıza ona hamd köşkü desin. Öyleyse yapılacak şey Allah Azze ve Celle'nin bizler için... Takdir etmiş olduğu imtihan vesilelerine laiqıyla sabredebilmektir. Allah bize eder ikram etsin. Şimdi kıymetli kardeşler, İbn-i Mes'ud'un çok muhteşem bir sözü var paylaşmak isterim. Vallahi musibet anında nasıl bir tepki ortaya koymak gerektiğini öğretsin bize. Kardeşiniz Abdullah sussun, başka bir Abdullah anlatsın. Abdullah İbn-i Mes'ud buyuruyor ki kardeşler, Muhterem dostlar ve ekranları başında bizleri seyreden dostlar İbni Mes'ud radıyallahu an buyuruyor ki gökten düşüp paramparça olmam Allahu akbar gökten düşüp paramparça olmam Allah azza ve celle'nin takdir ettiği bir hüküm hususunda keşke bu başıma gelmeseydi demekten bana daha sevimlidir Allahu akbar Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Abdullah İbni Mes'ud'un nazarında gökten düşüp paramparça olmak, tabir yerinde ise böyle paramparça olmak, onun Allah Azza ve Celle'nin onun hakkında hüküm buyurmuş olduğu bir şeye bu başıma gelmeseydi demekten daha sevimliymiş. Demek ki musibet anında gösterilebilecek refleks böyle olmalı. Allah Azze ve Celle bize hiç ummadığımız zamanda ve anda sınadığı o imtihan esnasında اِنَّا inna وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Başarılı kılsın. Kıymetli dostlar, zaten sabretmenin bu vecihiyle bir sıkıntımızın olmadığını düşünüyorum toplumsal olarak. Yani buna sabredilmesi gerektiğiyle alakalı toplumda bir problemin olduğunu zannetmiyorum. Ama şu anda mevcut bir problemimizi sizlerle konuşmak istiyorum. Bugün sabır dendiğinde zalime hakkı söylememek manasında değerlendirilen kardeşlerimizin varlığı da inkar edilmez bir gerçek. Katılıyor musunuz? Eyvallah Allah size cennet versin. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bugün zalime hakkı söylememenin aslında sabrın başka bir anlama geldiğini söyleyen kardeşlerimiz var. Vallahi bu üzücü bir hakikat. Allah Azza ve Celle'nin sözü, Allah'ın mülkünde söz geçmiyor iken, hakim değil iken, buna hiç aldırış etmeden evde oturmanın adına sabır diyen kardeşlerimiz var. Ben de diyorum ki vallahi hakiki sabır bu değildir ha. Zalimler meydanlarda cirit atarken sessizliğe bürünmenin adı değildir sabır. Allah Azza ve Celle'nin helalleri haram haramları da helal oluyorken, olmuş iken buna oturduğumuz yerde seyirci kalmanın adı değildir sabır. Müslüman bacılarımız her gün, her dakika tecavüze uğruyor iken bunlara sadece seyirci kalmak, susmak, suskunluğa bürünmek değildir vallahi sabır. Vallahi yine aynı şekilde Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorken Buna aldırış etmeden kayıtsız kalmak, suskunluğa bürünmenin adı değildir vallahi sabır. Müslüman bacılarımızın tecavüzüne seyirci kalmak değildir sabır. Katliamlarına uzaktan uzağa hasbunallahu ve ni'mel vakil demek değildir vallahi sabır. Allah azza ve Celle'nin bizden istediği sabır bu değil. Peki öyleyse nedir Allah Azza ve Celle'nin bizden istediği sabır? Göğsünden fışkıran kanıyla, elini ilk önce yıkayan, sonra yüzüne gözüne süren, süslenen ve ardından da Fustuva Rabbil Kabe, Fustuva Rabbil Kabe, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyen, Hakkı haykırdığı için katledilen Haram İbni Mulhan'ın sabrıdır hakiki sabır. Vallahi Hakk'ı söylediği için Rahman'ı birlediği için Rabbi Allah dediği için Sabran ya el Yasir İnne mev'idukumul cenne Sabredin ey ailesi Sizin için cenneti görüyorum dediği Yasir ailesinin sabrıdır hakiki sabır Ve yine Allah Azze ve Celle'yi birlediği için Hakk'ı haykırdığı için Zalime müşrike boyun eğmediği için, vallahi la arda, en yusabe muhammedin, bi şevketin ve salim ve be ehli, ben ve ehlim selametteyken, hazreti muhammed, sallallahu aleyhi ve selleme bir dikenin batmasından, razı gelmem diyen, hayatı pahasına da olsa hakkı söyleyen, Hubeyb'in sabrıdır o hakiki sabır çektiği eziyetlere işkencelere rağmen vallahi ya ammi, lev vada'u şemse fî yemînî vel kamara fî yesâri alâ en etruke hâdâ el amr mâ taraktuhu haddâ yazhârehullâh ev ehlikedûnehu vallahi ya, ya amca güneşi sağma ayı da solma verseler bu davetten vazgeçmem için vallahi vazgeçmem ya Allah bize zafer ikram edecek ya da bu baş gövdeden ayrılacak diyen korkmadan müşriklere korkusuzca hakkı haykıran Hazreti Muhammed'in sabrıdır hakiki sabır. Vallahi yine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ümüne çöktükleri vakit öldü deyip de bırakı verdikleri sonra da vakarla kıyam eden kafirlerin o kadar ve onca işkencesine rağmen Ayağa kalkıp da etesma'uni ya mahşara Kureyş, etesma'uni vellezî nefsî biyedîhî Söylediklerim kulağınıza iyi varsın Kureyş topluluğu. Nefsimi elinde bulundurana yeminle söylüyorum ki boğazlanmak pahasına gönderildim diyen, her ne pahasına olursa olsun hakkı söyleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sabrıdır o hakiki sabır. Yoksa sabır, başıma bir şey gelecek endişesiyle Müslüman kardeşlerinin başına gelenleri televizyon ekranlarından seyretmek değildir vallahi. Allah'ın helallerine haram, haramlarında helal kılanlar var iken gecesini gündüzüne katıp da haykırmaktır, hakikati söylemektir, meydanlara inmektir asıl sabır. Meydanların adamı olmaktır sabır. Meydanlarda işaret parmağımızı göğe kaldırarak Ya Rabbi senden başkasından razı gelmem. Senden başkasına hayatımda yer vermem. Vallahi ne layiğine ne demokratına ne de liberaline hiçbir şeyisine hayatımda yer vermem Ya Rabbi demektir hakiki sabır. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bizim muallimimiz o ya her şeyimizde böyle yegane önderimiz odur ya sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi buraya onu ağırlayayım da o anlasın sabrın hakiki manasının ne olduğunu. Ustul gâbesini açın da İbni Esir radıyallahu anh onun o muhteşem rivayetini bir okuyalım. Bir dinleyelim kıymetli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haç mevsiminde Mina'da şimdi ustul Gabe'de İbn Esirin şöyle geçiyor diyor ki Kabe'de diyor daha doğrusu Mina'da özür diliyorum kardeşler Mina'da herkes diyor haç sezonu ve mevsimi olması hase bile panayırlar kuruldu diyor bir kargaşa var Herkes işiyle gücüyle meşgul. Diyor ki o arada diyor göğü ve yeri inletecek bir diyor ses duyuldu. Herkes diyor o sesin geldiği yere doğru baktı. Ve yeri göğü inleten nida şu idi. Kulû, kulû la ilahe illallahü tuflihû. La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Döndük ve baktık ki o... Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ne demek la ilahe illallah Allah azze ve celleden başka ilah yoktur demek Ne demek Allah azze ve celleden başka ilah yoktur Ya Rabbi hayatımdaki her şey zerresinden küresine kadar Çözüm selahiyeti senindir Ya Rabbi demek Diyor ki bunu duyan müşrikler ilk önce yanaştılar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmeye başladılar Sorarım sana ey Müslüman La ilahe illallah Kametinden Kıyamından Haykırışından ötürü sana söven oldu mu? Vallahi işte burada Lazım gelir sana sabır ha Resulullah aleyhissalatu vesselamın Yüzüne tükürürlerken Diğer taraftan diyordu ki Kulu La ilahe illallah tuflihu, La ilahe illallah deyin Çünkü size lazım gelecek olan budur Diyorlar ki ardından Yüzüne tükürmeye başladılar. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Gelip insanın yüzüne tükürmenin ne olduğunu varında gelin siz tasavvur edin Müslüman kardeşler. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam devamla istikamet üzere diyordu ki Kulü, kulü la ilahe illallah tuflihu La ilahe illallah deyiniz kurtulunuz. Sonra aldılar yerden koca koca kaya parçalarını. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Zişan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i taşlamaya başladılar. Ama o hala yere düşünceye kadar "Kulû lâ ilâhe illallah. Kulû lâ ilâhe illallah tuflihû. Lâ ilâhe illallah deiniz ve kurtulunuz." diyordu ki düştü. En sonunda yere düştü. Koşarak onun yanına birisi geldi. Ama ravi diyor ki onun kim olduğunu uzaktan kimse seçememişti. Ta ki onun biz yüzünü görünceye kadar o Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep'ti. Resulullah Efendimiz'in ilk önce kanayan yüzünü yaralarını sildi. Sonra Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme su içirdi. Sonra da Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktı ve ağlamaklı oldu. Zeynep radıyallahu anha Dedi ki kızım niye ağlıyorsun ya, Resul ya Resulallah babacım şu haline ağlıyorum Ondan sonra dedi ki Zişan efendimiz vallahi budur işte sabır Bunun üzerine meydanları terk etmemektir sabrın adı Bunun üzerine hala kıyam edip de nefsimi elinde bulundurana yeminle söylüyorum ki Boğazlanmak pahasına gönderildim demektir vallahi hakiki sabır Dedi ki kızım Zeynep ağlama bu bir. İkincisi onların senin babanı öldüreceklerinden endişe etme. Ve yine endişe etme galibiyet bizim. Malumiyet ise onların olacak biiznillah. Oldu mu? Oldu. Çünkü Allah galibiyeti sabredenlere ikram edecektir. İşte sabur bu kardeşler. Olması gereken sabır bu. Hemen devam edelim. İkinci konumuza ne demiştik? Takva sahiplerinden olmak için bize lazım olan şeyin ikinci hususu neydi hatırladınız mı? Sözümüzle amil olabilmek. Sözlerin en hayırlısı hangisidir? Sözlerin en hayırlısı amelin doğruladığı sözdür kıymetli kardeşler. Bir söz söyleyeceksiniz. Ardından amel edeceksiniz. İşte Allah Azze ve Celle'nin katında en makbul söz budur. Sadık olmaktır bunun Türkçesi. ha. İstedin mi Müslüman Allah Azze ve Celle sana sadık ünvanını versin. Öyle ise söylediğin amelin örtüşecek. Ağır bir şey ha. Zor mu? Vallahi zor. Allah bize kolay kılsın. Bakınız ayet-i kerime hepinizce malumdur. Estaizu billah. Ya <gülüyor> eyyuhallezine <gülüyor> amenû lima tequlûne mâ la tef'alûn. Kebura makten indallâhi en tequlû mâ la tef'alûn. Allah bize seslendi ha İman edenlere seslendi Allah ve dedi ki Ey iman edenler Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin Bir söz söyledin öyleyse yap diyor Allah Devamında diyor ki ayeti kerimede Allah katında en iğrenç şey Kişinin söylediği halde yapmadığı şeydir diyor Allah İster misiniz Allah katında iğrenç olalım İster misiniz Allah Azze ve Celle'nin katında makbul olmayanlardan olalım Allah bizi bu halden muhafaza eylesin öyleyse yapacağımız şey söylediğimizle amil olmaktır biz Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapacağımıza dair söz verdiysek öyleyse kulluğun gerekliliğini yapacağız vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız kıymetli kardeşler hadisle ne diyor tabarani'nin takric etmiş olduğu bir hadisa. Ha? diyor ki bir kişi bu gecenin azığı olsun mu inşallah olsun değil mi diyor ki kişiyi bir söz söylediğinde onunla amel etmeyecek olursa bir kişiyi söz söylediğinde onunla amel etmeyecek olursa Diyor ki bir kişi onunla amel edinceye kadar yahut da bu huyundan vazgeçinceye kadar lütfen dikkat buyurun istirham ediyorum anlaşılsına bir kişi bir söz söyledi diyor ki onunla amel etmeyecek olursa bir onunla amel edinceye kadar yahut da söylediği halde Yapmıyor olması huyundan vazgeçinceye kadar Allah Azza ve Celle'nin azabının gölgesinde hayat sürmeye devam edecektir. Allahu Akbar. Siz Allah Azza ve Celle'nin azabının altında hayat sürmek ister misiniz ya? Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Amin değil Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis anlatıyor. Buyuruyor ki cehennemde cehennem ehlinden olanlar kendilerine doğru gelen çok necis kötü mü kötü bir kokudan diyor şikayetçi olacaklar. Anlaşıldı mı kıymetli kardeşler? Cehennemde cehennem ehlinden olanlar kendilerine gelen çok kötü bir kokudan şikayetçi olacaklar Zişan Efendimiz hadisi böyle anlatıyor ya merak ettiniz değil mi ashab da hemen soruyor ya Resulallah diyor kim ola ki ne yapmış ola ki cehennem ehlinde bulunanları bile cehennem ehlinden olanları bile o koku rahatsız etmiş olsun ya Resulallah Nedir o? Kimdir o? Ne yapmış ola ki ya Resulallah? Zişan Efendimiz diyor ki cevaben O kötü kokuyu yayan adam Sahip olduğunun amili olmayan adamdır Bildiğinin kendisine fayda vermediği adamdır Namazı biliyor muyuz? Kılıyor muyuz? Buyurun Allah bizi o kötü koku salgılayanlardan eylemesin. Allah bize miski amber nasip etsin. Güzel güzel koku yayanlardan olmayı nasip etsin. Ama hadisin ihtişamına bakın ya. Sahip olduğuyla amel etmeyen diyor öyle bir koku yayacak ki cehennem ehli o kokudan rahatsız olacak. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Şimdi dedim ya sözünün eri olmak. Vallahi belki yarına vaktimiz olmayacak kıymetli dostlar doğru mu? Çünkü bilmiyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği saat ne zaman gelecek. Bilmiyoruz ki yarına sağ mı çıkacağız? Bilmiyoruz ki yarına sağlıklı mı olacağız? Öyleyse biz kulluk sözleşmesinin altına atılan ıslak imzaların sahibiysek bize yaraşan da Sözümüzün eri olmaktır. Sözümüzle amil olmaktır. Allah Azza ve Celle'nin çünkü razı olduğu kul ancak böyle mümkündür. Vallahi yarın çok geç olabilir. Adamın bir tanesi evinin önüne e, böyle diken deriz ya diken ekmiş ki böcü, börtü, hayvan, haşerat hemen böyle kolayca evine girmesin diye. Tabi dikenler gel zaman git zaman kocaman olmuşlar yoldan gelenleri geçenleri rahatsız etmeye başlamış batıyormuş rahatsız ediyormuş tabi oranın ahalisi de kapısını çalmış demiş ki muhterem selamünaleyküm aleyküm selam demiş vallahi dikenler iyiydi ama büyüyünce demiş bizi rahatsız ediyor onun demiş şey yapabilir misin biraz kırpabilir misin yani bizi rahatsız etmeyecek şekilde biraz düzenle sen demiş ki vallahi ben sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Olması gereken de aslında benim onu demiş düzenlemem ama yapacağım inşallah bir gün demiş. Hatta niyetim yarın demiş. Aradan haftalar geçmiş tabii bu arada dikenler hala büyüyor. O kadar büyümüş ki insanlar oradan zor gelip geçiyor. Hatta rahatsız ediyor. Yine adamın kapısını varmışlar çalmışlar demişler ki muhterem şu dikenler bak geçemeyecek kadar büyüdüler ya rahatsız ediyor. Demiş ki evet dikenler zararlı kesmek lazım. Ben de demiş kesilmesi gerektiğinin hakikaten farkındayım yarın keseceğim inşallah. Yarın olmuş yine kesmemiş. Artık bunu da şikayet etmişler o kiş, köyün bilir kişisine mi diyelim artık. Böyle ilim sahibi birisine müracaat etmişler, iletmişler. O da ertesi gün kapısını çalmış demiş ki sana sadece bir çift lafım var. Demiş ki dikenler gün geçtikçe büyüyor. Büyüdükçe güçleniyor ve kuvvetleniyor. Ama bir hakikat daha var ki gün geçtikçe zayıflayan sensin. Yarın demiş Allah belki sana vakit verecek. Ama dikenleri düzenlemeye kudret vermeyecek demiş. Doğru mu? Vallahi doğru. Bugün kudreti vermiş Allah bize. Kendisine kulluk yapabilme imkanı bahşetmiş Allah bize. Vaktini de vermiş, sıhhatini de vermiş, zamanını da vermiş, imkanını da bahşetmiş Allah. Yarın belki çok geç olacak. Olmadan bize yaraşan ne? Sözümüzün amili olabilmek. Tıpkı kim gibi biliyor musunuz? Bir ve misafir edeyim ben size. Kardeşinizin yerine o anlatsın inşallah. Bu gecenin de en güçlü azıklarından bir tanesi olsun. Madem biz kulluk sözleşmesinin altına imza atanların sahipleriyiz. Bize yaraşan nedir? Sözümüzün eri olmaktır. Sözümüzle amil olmaktır. Allah Azza ve Celle'nin bizden istediklerini yerine getirmektir ki takvalılardan olabilelim. Öyle değil mi? İnşallah. Selman radıyallahu An Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde onu, Sasani topraklarını fethetmişlerdi ya Müslümanlar. İmparatorluk falan kalmamıştı. Medai'nin valisi tayin etti Ömer. Selman radıyallahu An'ı ve bir gün medain şehrinde vali Selman radıyallahu an gezerken bir kervan yanaşıyor, tam kentin merkezinde yolcular iniyor. Bir tane Teyim oğulları lütfen unutmayın Teyim oğullarından bir kişi biraz zenginmiş, çuvallarını eşyalarını taşıtmak için bir sağına bakmış soluna bakmış acaba bir hamal bulabilir miyim taşıyacak birisini şöyle üzeri normal sıradan olarak gördüğü Selman'a gözü çarpmış validir ha vali Selman radıyallahu anh demiş ki kardeş bir bakar mısın demiş ya eve kadar şu çuvalı bir üstleniver bir yüklen de karşılığı neyse vereyim demiş demiş ki hay hay Müslüman hoş geldin almış çuvalı Selman emiral müminin halife Ömer radıyallahu anhın tayin ettiği vali Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi benden Allah dört kişiyi sevmemi istedi ki bunlar Ali'dir, bunun bir tanesi Mikdet'dir, Abu Zer'dir, bir tanesi de Selman Ferisi'dir ya. Allah Resulünden onları sevmesini istemiş. Yüklen şu çuvalı Müslüman da taşıyalım eve kadar. Selman almış radıyallahu anh. Meday'nin valisi ha. O önde ardından da Selman yürüyorlar. Ta ki karşılarına Selman'ı da tanıyan, o adamı da tanıyan birisi gelmiş. Demiş, subhanallah ve la havla ve la kuvvete illa. Sen ne yapıyorsun demiş ya. Diyorum, ne yapıyorsun? Çuvalı demiş, bir Müslümana taşıttırıyorum evime kadar yani. Demiş ki o Selman, Selman. Selman deyince adam demiş ki Allahu Ekber. Selman-ı Farisi mi? selman ifarisi. Farisi. O demiş Medaynin valisi. Sonra dönmüşler Selman'a demiş ki Hakkını helal et be Müslüman Ben senin Medine Medain valisi olduğunu bilemedim Vallahi ben seni sıradan amal zannettim onun için taşıtıyordum Ama Selman'ın sırtında çuval hale yüklü indirmemiş Bırak da biz götürelim ey vali Çünkü seni müminlerin emiri Ömer bizim üzerimize yönetici tayin etti Söz senindir çünkü sorumluluk senindir Vallahi bu yakışmaz sana Selman bu ifadeyi çerçevelatin ha evinize asın bir girerken okuyun bir de çıkarken Medaîn valisi Selman radıyallahu anh diyor ki vallahi de indirmem bilahi de indirmem madem ki ümmetin yükünü yüklendik madem ki ümmet sorumluluğu bize verdi sizin sorumluluğunuzun altına Allah bize kısmet verdi Vallahi indirmem, müsaade et de altına girdiğim sorumluluğu yerine getireyim, gerekliliklerini yapayım. Bilesiniz ki kardeşiniz Selman bu çuvalı senin evine götürünceye kadar indirmeyecek. Sözle amel etmek böyle bir şey. Dük madem sorumluyum müsaade et, taşıyayım. Senin yükünü hafifletmeye geldim. Seni yönetmeye geldim seni idare etmeye geldim bu bir sözse ve ben bunun için varsam bununla amin olmaktır bana yaraşan. Bugünkü yöneticilerin alacağı çok ders var değil mi? Var mı? Vallahi var. Sözüyle lafıyla Filistin kurtarılmıyor. ha? He? Gümbür gümbür bağırmakla, insanların duygularıyla oynamakla, Kudüs esaretten kurtarılmıyor. Müslümanın derdi bizim derdimizdir demekle, Müslümanın derdi kurtarılmış olmuyor. Madem ki Müslümanların başına yöneticisin, öyleyse sana yakışan da Selman gibi sözünle amil olmaktır. Kurtaracağım dediysen, adam gibi adamsan, gideceksin kurtarıp geleceksin. Çünkü sözün hakkı vardır hakkı sözün hakkı nedir ameldir Allah Celle bize sözüyle amil olanlardan olmayı nasip etsin devam ediyorum kardeşler 3 ne demiştik kanaat etmek buradaki kanaat böyle maddesel olarak bir şeye kanaat etmek değil Tam manasıyla şöyledir. Allah'a ve Resulüne gönülden itaat. Takva sahibi olmak istedin Müslüman yapacağımız şeylerden, vasıflanacağımız bu sıfatlardan bir tanesi de Allah'a ve Resulüne gönülden itaat etmektir. Bu. Şimdi bu konu aslında malum. Yani Allah azza ve celle bizden kendisini hakkıyla itaat etmemizi istiyor. Takva sahiplerinden olmak isteyen bir kişi bununla vasıflanacak gönülden itaat hayatın her noktasında Allah'a ve Resulüne itaat namazda itaat faize gelince çağımızın gerektirdiği değil Allah ve Resulü kulluğa dair neyi emrettiyse o gönülden itaat budur vallahi aslında bununla ilgili çok kelam söylemek mümkün dostlar ama ben canlı yaşanmış bir olay anlatayım mı size? Bu hassasiyeti Allah bize de nasip etsin. Wallahiya amin ve amin. Bu hassasiyet hakikaten benim bu konuda bu meramımı anlatmak adına yeterlidir diye düşünüyorum. Almanya'da bir kardeşim anlattı bunu bana ha. Yaşanmış bir olay. Almanya'da bir Alman kafiri bir Müslüman kardeşimizin vesilesiyle iman etmiş. Tabi bu size hakikaten böyle kavraması, idrak etmesi çok kolay bir olay olmayabilir ama iman etmeyen binlerce, yüzlerce insanın arasında birisinin iman etmiş olması hakikaten çok farklı bir duygu. Hakikaten böyle insanların tüylerini ürperten, diken diken eden, gururlandıran bir olay. Çünkü Rabbim bize de elhamdülillah o Avrupa'da, Hollanda'da yaşadığımız süre zarfında görmeyi nasip etti. Kafir senin azılı düşmanın İslam'dan nefret ediyor gel gör ki elhamdülillah ben öğlelerin ardından namaz bile kıldım ya subhanallah öyle gurur tablosu yine böyle bir kardeşimiz Almanya'da bir Almanı Müslüman yapmış tabi bunun bir süreci vardır çok da zordur ha vesile olanlardan Allah şüphesiz çok razıdır hatta ne diyor hadiste güneşin üzerine doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyor mükafatı çok çünkü Adam iman etmiş, adı Hansken Hasan olmuş. Ondan sonra sen tutuyorsun bu adam, namaz bilmez, abdest bilmez. Elhamdülillah biz gözlerimizi açtık, babamızın işaret parmağı, ettehiyyatü'de hava da gördük elhamdülillah. babaannemizin elinde tesbih gördük. Babalarımızın ne bileyim seccadesini gördük, namazını gördük elhamdülillah. Ama bir Alman tasavvur edin ki 40 yaşında İslam'ın iyisini bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Namaz nedir, rukun nedir? Ettehiyyatusu nedir, subhanekesi nedir bilmez ki. İmanına vesile olan kardeşimiz anlatmış demiş ki... ...hepsi zamanla ama şimdi iman ettin birazdan namaz kılman icap edecek. Birkaç namazı beraber kılmışlar. Öğretmiş abdesiydi, gusülüydü. işte farzları, vacipleri anlatmış. Demiş ki bu birkaç günlük yeter. Zaten demiş ilerleyen zamanda da inşallah vaktiyle hep öğreneceğiz. Göndermiş bunu eve. Akşam geç saat olmuş... Demiş ki yatsının vakti girdi, abdesini almış, elin yüzünü yıkamış, hazırlanmış, arkadaşının öğrettiği şekilde kıyam etmiş, namazını ikmal etmiş, uyku vakti gelmiş, yorganının altına girmiş, tam yatacak, başını yastığa koyacak, Allahu Ekber demiş, Allah Allah, birden ayağa kalkmış, o Müslüman olan o adam, adam gibi adam, birden ayağa kalkmış, düşünebiliyor musunuz, tam yatacak, Allahu Ekber demiş, Allah Allah, Yatmaktan vazgeçmiş oturmuş. Neden otursa iyi söyleyeyim mi? Demiş ki, vallahi bu kardeşim bana demiş, namazı öğretti, abdesti öğretti, gusül öğretti. Ama demiş ki bir Müslüman nasıl uyur öğretmedi. <gülüyor> Uyumamış ha sabaha kadar. Uyumamış. Gitmiş sabah kapısını çalmış. Demiş ki sabaha kadar uyumadım. Bir söyle Allah aşkına Müslüman nasıl uyur? <gülüyor> Demiş ki git yat Allah aşkına. Demiş ki git yat. Ama hassasiyete bakınız ya. Uyumanın Allah Azza ve Celle'nin bir tembihi var mıdır bununla alakalı diye. Sabaha kadar gözünü kırpmamış uyumamış. Olur ya İslam buna bir düzenleme getirdiyse. Kendisine inandığım Allah bana gadaplanmasın diye. Bana kızmasın diye. Beni hakir görmesin diye Vallahi hassasiyete bakınız Allah bize de böyle olmayı nasip etsin Gönülden itaat etmeyi nasip etsin Tıpkı şimdi size ağırlayacağım Bir sahabe annemiz gibi Hayatın her alanında Her saniyesinde Her anında ve vaktinde Hayatımızın her alanında Sözü geçen Allah olmalıdır Namaza itaat faize de aynı şekilde olmalıdır. İçkiye zinaya da aynı olmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmek hepsi ama hepsi Allah Azze ve Celle'nin arzuladığı şekilde olmalıdır. Şimdi ağırlayacağım. Sahabe annemizin adı rivayette geçmiyor ama oğlunun adı Hallet. Hiç duydunuz mu? Kallad radıyallahu anh. Ensari ha. Ensardan. Muhteşem bir sahabe. Beni Kurayza savaşına giderler. Beni Kurayza savaşında Kallad radıyallahu anh şehit düşer. Ensardan bu sahabe şehit düşer. Tabi en acısı da annesine şehit olduğu haberini vermektir. Medine'ye dönerler. Ve haber vermek üzere bir genç sahabe... Hallad'ın annesine gider, kapısını çalar. O sahabe annemiz kapıyı açmıştır, der ki anne, inna lillahi ve inna ilahi raci'un, Hallad oğlun şehit oldu. Tabii kolay değildir bir anne için, tasavvur edin istirham ediyorum. Hemen der ki bekle, cenazenin başına gidecektir çünkü, şehit oğlunun başına gidecektir. Üzerine bir şeyler alır, örtünür. Ferracesini alır, cilabesini alır, başörtüsünü örter. Yolda yürürken sahabenin dikkatini çekmiştir. Haberi getiren o genç sahabenin dikkatini çekmiştir ve sormuştur. Hallad'ın annesine demiştir ki ey anne, özür dileyerek soruyorum ama bağışlayasın. Oğlun şehit oldu ama buna rağmen sen örtünmekte hiçbir kusur göstermedin. Ben zannettim ki oğluyun şehit olduğu haberiyle sen örtünmeyi dahi unutursun. Ona riayet etmezsin. Dikkatinden kaçar diye tahmin etmiştim. Ama maşallahın var anne. Saçının telini dahi göstermedin. Şehit annesi biraz tebessüm eder. Evlat, dinleyesin beni evlat. Doğru, ben evladımı Allah yolunda şehit verdim. Ben evladımı kaybettim ama... Allah'ın emri olan başörtüyü ve hayamı kaybetmedim. Evet. Evladımı kaybettim. Ama Allah azza ve Celle'nin emri olan başörtüyü ve hayamı kaybetmedim. O ayrı. O ayrı. Duydunuz? Kıymetli kardeşler. Allah azza ve Celle ve Resulüne her yerde ve her şekilde itaat böyle olmalıdır. Allah azza ve celle bize de nasip etsin kıymetli kardeşler. Ve dördüncüsü istiğfarla alakalı. Allah azza ve celle beni Adem'i günah işlemeye meyilli yaratmıştır. Hadiste diyor ya hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor ki günah Adem oğluna yazılmıştır. Biz günah işlemeye meyilliyiz ama hadiste ne diyor? Siz günah işlemeseydiniz Allah Azza ve Celle günah işleyen bir topluluk yaratırdı. Tevbe eden bir topluluk yaratırdı diyor. Dolayısıyla biz günah işlemeyen meyilliyiz. Ama yapacağımız şey Allah Azza ve Celle'nin bize merhamet etmesidir, mağfiret etmesidir bunu isteyeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi istiğfar ediyoruz bizleri bağışla, bizleri affeyle kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Bunu sık sık söyleyeceğiz bu duayı öğreten Allah'tır çünkü. Vallahi kıymetli kardeşler bir tane ben size hadis paylaşayım mı bununla alakalı ondan sonra da inşallah bir rivayet sizlerle e, zikredeceğim paylaşacağım ondan sonra bitireceğiz. Çoklarca hadis var istiğfarla alakalı tövbeyle alakalı ama malum olduğu için ben üzerinde durmuyorum sadece bir tanesini inşallah hatta bir iki tanesini sizlerle paylaşayım. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sahifesinde birçok istiğfar bulunan kimseye müjdeler olsun çok istiğfar edeceğiz. Estağfirullahalazim ve atubu ileyh. Estağfirullahalazim ve atubu ileyh. Allah'a istiğfar edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızdan ötürü bizleri bağışla diyeceğiz. Ve'fu anna ve'gfirlene ve'rhamnâ diyeceğiz. Bol bol Allah Azze ve Celle'den istiğfar isteyeceğiz. Dua isteyeceğiz. Ve kıymetli kardeşler. Vallahi Allah Azze ve Celle engin merhamet sahibidir onun mağfireti boldur doğru mu? Vallahi öyle. Hazreti Ömer radıyallahu an bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, biz diyor bir savaşın akabinde diyor elimize esirler geçti. O esirler diyor bir yerde otururlarken dikkatimizi çekti bir tane kadın. Süt emecek yaşta olan bir çocuğu alıyor, emziriyor, emziriyor, emziriyor. bağına basıyor, onu bırakıyor. Hemen Yine süte ihtiyacı olan bir çocuğu daha alıyor onu da emziriyor süt anneliği yapıyor onu bırakıyor diğer bir çocuğa sağına soluna kimin süte ihtiyacı varsa o anne sadece süt verebilmek için bir telaş içerisinde koşturuyor diyor Ömer radıyallahu an. Hepimizin dikkatini çekti diyor o kadıncağızın gayreti sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam asabım, şu kadını gördünüz mü gördük ya Resulallah'a. Ben desem ki size bu kadın çocuğunu ateşe atacak. İnanır mısınız? Yok ya Resulallah. Baksana bağrına basışına. Bunun çocuğunu ateşe atmasın. Mümkün değil. Vallahi öyleyse bilesiniz ki sizin Rabbinizinde de size olan mağfireti bu çocuğa annesinin beslediği şefkat duygularından daha fazladır. Bol bol mağfiret dileyeceğiz. Bizim öyle bir Rabbimiz var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Mağfiret olunmuşlardan olmayı nasip etsin. cafır Sadık Rahimehullah Onun muhteşem bir rivayeti var kıymetli kardeşler. Vallahi biz cenneti ve Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine talibiz. Doğru mu? Elhamdülillah. Allah bizi bu hedefimizden saptırmasın. Cennet ve Rabbimizin mağfireti. Ayet var ya hani Vasarı'u ila magfirati min rabbikum ve cennetin arzuhâ's semâvâti Yer Yar ve gök arası kadar genişli olan cennete ve Rabbinizin mağfiretini isteyin ve koşun. Dileyin diyor Allah benden mağfiret. İstighfar edin ben de sizi affedeyim diyor Allah. Şimdi bu ayetin ışığında bir şey söyleyeceğim size. Cafer-ı Sadık rahimeullah kölesi onun suyunu döküyor ki abdest alıyor. Cağfar-ı Sadık elini yüzünü yıkıyor. Kölesi de ona su döküyor ibrikten. Tam böyle dökerken bir anda köle şaşırıyor. Hata ediyor tabir yerindeyse. Suyu fazla kaçırıyor Cağfar-ı Sadık'ın eline. O da üstünü başını batırıyor. Cağfar-ı Sadık ıslanıyor yani suyla ıslanıyor. Cağfar-ı Sadık şöyle beden diliyle yapmaya çalışıyorum ama Böyle bir kaşını çatıyor tabir yerindeyse ha. Kızıyor yani üstün başımı ıslattın dercesine ya. Böyle. Aradan bir zaman geçiyor. Aradan belli bir vakit geçiyor. Sonra köle diyor ki Caffar-ı Sadık efendim Sen diyor Allah'ın cennetini ve mağfiretini istiyor musun? Diyor ki tabii ki istiyorum. Ali İmran suresi 133 ha. 134. ayetinde Allah azze ve celle diyor ki kim ki o cenneti istiyor, Allah'ın mağfiretine talipse diyor ki öfkesine hakim olsun ayette. köle diyor ki istiyor musun Cağfir-ı Sadık? Tabii ki diyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle öfkelerini yenenler ancak takvalı olacaktır. Takvalılarsa ancak cennete ve Allah'ın mağfiretine kark olacaktır deyince tebessüm ediyor biraz Cağfir-ı Sadık. Diyor ki öfkemi yendim. Tamam diyor. Öfkemi yendim. Aradan belli bir zaman geçiyor yine. Diyor ki köle. Aynı ayette diyor ki Allah Azze ve Celle. Vel afina anin O takvalı olmak isteyenler. Ki o takvalılar da cenneti ve Allah'ın mağfiretini ister. insanları affeder diyor Allah. Diyor ki Cağfar-ı Sadık affettim. Hem öfkemi yendim hem de affettim diyor. Aradan belli bir zaman dilimi geçiyor. Diyor ki efendim aynı ayette diyor ki Allah Allah azza ve Celle diyor infak edenleri ihsanla infak edenleri de sever diyor diyor ki hadi hürsün diyor ki seni azat ettim Allah için çünkü ben diyor Rabbim cennetine ve mağfiretine talebim basit değil ha Allah'ın mağfiretine nail olabilmek için kölesinin hatırlattığı bir söze istinaden diyor ki seni azad ettim hadi yolun açık olsun. Allah bize de böyle gayretler nasip etsin. Allah azza ve celle rızasından ayırmasın. Taksiratımızı affa mağfiret eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun ve Rahmetullahi ve berekatuh.